Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Ruşen Can Hacet'ten dinlediğimiz bir Azeri halk ezgisiyle başladık, Nazbar'ı. Sevgili arkadaşım Ruşen bir müzisyen, kabak kemane yapımcısı, ses mühendisi, kısaca çok yönlü bir müzik emekçisi, bir müzik girişimcisi. Bugün Ruşen'in Eyüp'teki evine, atölyesine konuk oldum, o da Babil'den sonraya konuk oldu. Babil'den sonra hoş geldin. Hoş bulduk Ercüment abi. Müziği olan ilginin nasıl başladı? Ailede başladı. Küçük yani. yaştan itibaren evde enstrüman gördüm. Babam işte birçok çalgıyı icra ediyordu. Sazım, alışım, ilk bağlama edinişim 7 yaşında falandı. Peki şey baban tabii multi enstrümentalist, annen keza müzikle ilgili ama galiba İbrahim amcan değil mi aslında senin öğretmenin? Tabii, yani ilk öğretmenin. Tabii, tabii kesinlikle. Yani benim bağlama hocam İbrahim amcam Aynı zamanda tabi şey ya yani babamı ben çok küçük yaşta kaybettim. Öyleymiş. Ee, yani. Genç evet. vefat etti. 39 yaşında diyordun değil mi? Evet ya bayağı bayağı iken e, kaybettik babamı. E, tabi İbrahim amcamla ben yetiştim yani müzikal olarak hep... Hı hı. O benim ustamdı. Çok vakit geçirdik yani Saz'da. Işte i̇lkokul yıllarında çok yakın bir arkadaşım var. O da belki onda ona da bir selam göndereyim. Onunla biz ikimiz işte haftanın 3-4 günü halk eğitime giderdik. Oradan çıkardık. Büyüklerin Saz kursuna giderdik. Manika Turgutlu, Ali, halk Turgutlu Halk Eğitim. Turgutlu Halk Eğitim'de işte belediyede. Bizim çocukluk aktivitemiz Saz kurslarında e, takılarak geçti. Yani orada vakit geçti. İbrahim Amcan aynı zamanda derlemeci değil mi? Evet. evet. Yani yöreden derlediği epey türkü var. E, sanıyorum 20 küsür türkü e, TRT repertuarına geçti. İşte yöreden derlediği zeybekler, kadın oyunları var. Hı hı. Onun dışında tabii bizim yöreye göçmüş insanlardan derlediği türküler var. Annesinden birçok türkü derledi. Çok güzel. Peki bir örnek çalar mısın bize? Çok, benim ne de çok dinleyecek? sevdiğim bir türkü. Baya gittim nar için. Bunu Emin Hoca da bizim bu müzisyenlerle dayanışma konseri yapmıştık online. E bu türküyle katılmıştı. Emin ha, Hocao, evet, e, evet. Bu türkü şey e, bir manastır türküsü aslında. E, e i̇lgisi e, zaten, ne amcam? Yani şöyle, Ege e, zamanında aslında bizde de göçmenlik var. Hmm. Benim, benim hmm. de baba tarafı Makedonya'dan Turgutlu'ya gelmişler ama ha. bizim orada Ege'de çok fazla göçmen var. Muacir var. Bizde Makedon kökenli, Üsküp'ünün... Bu Fadıl Şarkıcı'dan alınma, alınma bir türkü, derlenme bir türkü. Kaynak kişisi Fadıl Şarkıcı. İbrahim Hacet çalıp söylüyor. Bendiriyle İbrahim Şen eşlik ediyor. Dinliyoruz. ya kıyamam kopar sözdüm ya hop babilden sonra da bugün konum olan sevgili arkadaşım Ruş Encan Acet'in amcası İbrahim Acet Manastır'dan derlediği türküyü sazıyla çaldı ve söyledi Kendin için çalgı yaptın değil mi öncelik? Biraz söz eder misin? Usta bir çalgı yapımcısın aynı zamanda. Ya Estağfurullah yani bir ustalık iddiam yok ama çok severek yaptığım bir şey. Ha, ha. Üniversite yıllarına dayanıyor ilk denemeler. Kendi ihtiyacın için yapmıştın değil kesinlikle. mi ilk çaldın? Tabii yani kesinlikle. Bizim çalgılarda El Cüment abi tabii fiziksel çok problem ortaya çıkıyor. Hı. İşte hava şartlarında sesi hı. değişiyor. Tel bulmak, tel denemek, mikrofonlamak falan gibi çok hı -hı. ihtiyaçları olan bir çalgı O bizi hep me merak uyandırıyordu. Ee, ve böyle denemeler yapmaya başladık. İşte i̇lk aslında benim kemane yapımını gördüğüm kişi Ulvi Serim'dir. Yine, ee, yine Urgutlu'dan. Ee, Ulvi amca bizim... Enstrümanlarımızı tamir ederdi. İşte kendisi tamam, tamam. kemaneler yapardı falan. Resim öğretmeni aslında. Resim teknik öğretmeni. Çok yetenekli birisi. Hı -hı. İlk ben ondan gördüm. Yani Ondan sonra da işte kendim de denemeler yaptım. Hı -hı. Evde arka bahçede bir mengene koyup orada bir şeyler oydum falan. E, Yeter bu Turgutlu küçük yer olduğu için. işte Ağacı gidiyorum. Çok yakın başka bir arkadaşımın babasının atölyesinden kestiriyorum. Sonra oradan bir şeyler bir şeyler. Böyle denemeler yaptım. E, ardından da üniversiteye işte... 3 4 falandı. Ee, başka bir usta Osman Kulalı. O da Nerede benim... okudun sen? Ege Üniversitesi, değil mi? Ege'de, mühendislik eğitimi aldım. Ege Üniversitesi okudum. Ve tabii bayağı gevşek bir öğrenciydim yani. Okula gitmeyip Osman amcamın atölyesinde takılıyordum. Yani Osman Kulalı o da babamın gençlik arkadaşı. Hı -hı. Benim ustamdır yani. E, orada işte şey Osman amcamın orada güzel ağaçları biraz oradan biraz buradan keserekten can verdim. E, uğraştım yani çok Hı. severek. Tavaşa bulaştım diyeyim. Yani, peki şey yani Türkiye'de bu çalgı yapımı eğitimi ne sorsam birçok üniversite konservatuvarda çalgı yapımı eğitimi var. Tabii tabii evet var. Yani e, Ege'de var, İTÜ'de var. E, Sen Ege, çalgı eğitim, var. eğitimi almadın değil mi? Yok Sen, ben nesil, almadım tabii, evet, ben, ben alaylıyım aslında. E, müzikte de alaylıyım yani. Müzikte de var. resmi bir e, konservatuvar eğitimim yok. E, şey gözlemledim Ercüment abi. Çalgı yapımlar, çalgı yapım... Okuyan çok kişi var Türkiye'de ama birçoğu okulu bitirdikten sonra yani alanda çok yer almıyorlar. Yani çalgı yapım alanında Daha çok böyle küçüklükten yetişmiş yani hevesle tutkuyla bağlanmış insanların çalgı yaptığını görüyorum. Yani akademik bir eğitimi olmayan hatta kimisi enstrümanı bile çalmıyor. Yani o, o kadar o düzeyde ama çok güzel çalgılar yapanlar var. Ama yani çok yaratıcı insanlarımız da var değil mi? Mesela Kesinlikle. ilk Erkan Hoca akla geliyor perdesiz gider değil mi? Yani. Kesinlikle. Bir, zaten şey var Ercüment abi bence. E, ya bu iş sevme işi yani, bu evet. işi yani, merak işi. Ee, bir de sanıyorum Cafer Açın ismini tabii, hemen aklımıza tabii ilk Tabii. Tabii. isimler. Çok, çok, çok büyük ustalardan yani Türkiye'de özellikle çalgılarımızın belli formlara gelmesinde evet. üzerinde ölçülerin çalışılması, geometrilerinin kağıda dökülmesi üzerine... Yani Mühendislik çok... işi aslında. E, tabii ya aslında müziği ben mühendislikle çok ayırmıyorum birbirine. Yani Kesinlikle. bizim bence günümüzdeki en e, garip bulduğum şey şu Hı -hı. Insan, insanların sadece bir şeye odaklanması. Ya bu bu bence doğamıza da aykırı bir şey. Hı -hı. Yani baktığımız zaman çok eski çağlardan itibaren aslında böyle matematik biliyor, müzik biliyor, işte sanatla, başka dallarla Hı -hı. uğraşıyor, gökbilimiyle uğraşıyor falan böyle insanlar varmış. Şimdi sadece bir şeyi bilen. Evet. Ve hayatlarında mutluluğu arayan hı -hı, insanlar hı. var. Bu biraz bana değişik geliyor. Anladım. Açıkçası. Şey bu hani e, akordeyi kurmuştuk biz iki yıl kadar önce. Akorder'in e, şeyinde hedeflerinden bir tanesi de e, bize özgü bir akordiyon markası yaratmak. Evet. Şimdi sen mühendislik de yapıyorsun. Bu mümkün mü yani Türkiye'de bir akordiyon evet. Türkiye'ye özgü bir marka? Bence kesinlikle mümkün. E, bu işte bizim e, multidisiplin hevesli insanların e, olaya müdahale etmesi ya da bir şekilde bulaşmasıyla olacak bir şey. İşte bir yakın e, çok genç bir arkadaşımız var Furkan. Ha, bilmi Furkan üyesi, tabii üyesi mesela bilginç. o Garmon yapıyor. Yani Hı -hı. Gitmiş e, bir süre yurt dışında Erasmus yapmış orada bir kursa katılmış Hı -hı. bir ustanın yanında çalışmış. Hı -hı. Şu an çok güzel çalgılar yapıyor. Hatta e, farklı malzemeler de deniyor. İşte kompozitten yapmak Hı -hı. gibi girişimleri olduğu iletişimleri Üç boyutlu yazıcıyla bazı parçalarını tasarlamış. Onlarla ilgili e, biz de beraber şey yaptık, görüş alışverişi yaptık falan. Çok Hı. da hevesli Hı. bir arkadaş. E, aslında böyle bence ilerleyebilir. Çok. Yani biraz mühendislerin de e, sosyal bilimcilerle ortak çalışması gerekiyor. Peki sen hangi malzemeyi kullanıyorsun kabak Kemane yaparken? E, ben kemanede e, geleneksel kom malzemeleri kom kullanıyorum. Kompozitle yaptın ama değil mi? E, kompozitle de evet. Üniversite döneminde e, bir... Yani yüksek şey bitirme tezimde üniversite Hı. döneminde kompozitten bir kemane yapmıştım ya böyle hem karbon hem işte cam ve geleneksel Hı. üçünün ses analizlerini yapmıştım böyle bir kıyaslama yapmıştım. E, ama şu an çok fazla kompozit kullanmıyorum. E, geleneksel su kabağını çok fazla kullanıyorum. Top geleneksel Anladım. ağaçlar olabildiğince minimal e, çevreye zarar verecek şey, malzemeler kullanıyorum. E, onun haricinde ben Çevreye zarar o vermeyecek. Vermeyecek ha, değil mi? Evet, <gülüyor> hemen evet, şey, şey gibi oldu bu. Bizim mühendisler şey diyor. Yenilebilir enerji diyor. Tabii değil mi? Yani Yenilenebil yenilenebilir, yenilebilir Anladım. olarak söylüyorlar. Şimdi ben de öyle demiş oldum. Bir Çevreye seçmek, zarar eyvallah. vermeyecek. Şey yani hani yarattığın bir nesneye can veriyorsun. Nasıl bir duygu? Yani işte yoktan var ediyorsun ve sonra kucağında o şeye bürünüyor can can can ne derler can suyu evet. veriyorsun aynı zamanda evet. güzel bir duygu değil mi kendi yaptığın ya çok çok keyifli bir duygu ya yani şey gibi doğum gibi bir şey Aynen, tam dediğin gibi yani aslında bir doğum hali var e bir süre işte o kütükten geliyor işte bazı parçalara ayrılıyor her ağacın farklı bir özelliği var yani her o ağacın var. yetiştiği yerin minerali su, suyu, havası, iklimi her şeyin etkisi var. Sese de yansıyor. Tabii bu. kesinlikle sese de yansıyor. Ve hepsi birbirinden farklı oluyor çalgıların. Yani insan gibi ya da herhangi bir canlı gibi. Hı. Çıkan çalgılar da benim için bir canlı. Anladım. Yani benim bir dostum yani ya da çocuklarım değil yani. Doğru. Peki bir, bir kabak kemahane ne kadar sürede bitiyor? Tabii yani bu çok evet. ince bir işçilik var. Hı. Değil mi yani? Evet. Ya çok uzun. Benim açımdan biraz uzun sürüyor Ercüment abi. Evet. O da şundan dolayı. E, ben tabii böyle atıyorum 100 tane üretmek gibi bir kaygım yok. Yani çok üretmemek. Butik. Daha böyle az üretmeye çalışıyorum enstrüman. Böyle mm -hmm. kendime yapıyorum enstrümanı. Yani öncelik Anladım. olarak hani kendime mm -hmm. yapacağım, keyif alacağım bu enstrümandan ki birine vereyim. Öyle, öyle bir kaygım var. Mm -hmm. O nedenle benim biraz uzun sürüyor süreç. Mm -hmm. Bazen de şey oluyor başka işlere dalmış oluyorum falan. Ee, onlar da tabii vakti uzatabiliyor Uzatıyorum. ama ortalama benim açımdan bir ay sürüyor diyebilirim. enstrümanın Hı -hı. tamamlanması. Doğru. Bir de şey Tolga Han Hoca ile bir proje yaptınız. Biraz ondan söz eder misin? Gül ha, evet. aldınız hatta değil mi? Ha, evet, evet. Evet. Ya o da enteresan bir projeydi. İşte biz Tolga Han Ocağı ile e, Miami'de tanıştık. Itü. E, Itü tanıştık. E, şey oldu. Onların oğluyla beraber bir fikirleri vardı bu. Zaten Tolga Han Ocağı mikrotonal gitarlar üzerine epeydir çalışıyor. Ben Hı -hı. kendisi de, O meşhur olduğu için onu ben zaten tanıyordum. Hı -hı. E, sonrasında işte bu Lego'da da. Ben de ekibe dahil olmuş oldum. İşte tasarımını yaptık. İşte burada atölyemde şeyleri, gitarı söktük, taktık işte. 3D printer'da bastık. Yeni parçalar tasarladık falan. Hani orada ben de biraz mühendislik desteği vermiş oldum yani projeye. Peki bir örnek dinleyelim mi? Tabii şimdi aslında bu Lego, Lego Gitar'ın en genç temsilcilerinden Can'ı dinleyelim. Tamam. Hem de adaşım. Tamam. Ne yorumlayacak Can? Hangi eseri? Can Çeçen Kızını. Çalmış, diyeceğim. evet. Çalmış. Onu onu dinleyebiliriz. Tamam, dinliyoruz. <Gülüyor> Annem ve baban sonra İbrahim amcan ee, yani müzik hayatında önemli yeri olan insanlar ama sen sonra ruhisi dostlar korusuna girdin ve orada Emine Güs'le de birlikte çalışma şansı buldun. Emine Güs'ün yaşamındaki ve müzik yolculuğundaki öneminden kısaca söz eder misin? Kesinlikle çok önemli bir yerde ya müzikal hayatımda da gerçekten çok Beslendiğim, çok şey öğrendiğim birisi. E, dostluğuna çok ihtiyaç duyduğum, hep uzaktan da olsa iletişim kurmak istediğim birisi. E, bunu hep başka başka yerde de arkadaşlarıma söylemişimdir. E, böyle bazı insanlar vardır, sahnede çok beğenirsiniz. Sahnenin tabii izleyici kısmında çok beğenirsiniz. Hayranı olursunuz bazı sanatçıların. Fakat böyle biraz yakınlaştığınızda, yakınlaşma şansı bulup samimileştiğinizde o tılsım bozulmaya başlar ve biraz da ya bu kadar yakın olmasaydım keşke diyerek Bundan pişmanlık duyarsınız. Emin Hoca da bu benim açımdan tam aksi bir durum oldu. Gerçekten geçirdiğimiz vakit sonucunda ben hep böyle şey hissettim yani. Yaptığı işle, kişisel bütünlüğüyle bir yerde olan birisi. Yani nasıl diyebilirim. Olduğu gibi görünen. Yani göründüğü gibi de müzik yapan ve... Bahsettiği konuları kendi hayatında da bir şekilde oldurmaya çalışan bir insan. Bu gerçekten çok çok değerli bir şey ve günümüz insanda çok az bulunan bir şey bence. Bu benim açımdan şey çok özeldir yani Emin Hoca'nın yerini anlatmak için. Umarım nice yıllar birlikte müzik yapma şansımız olur. Arada ben şey yapıyorum, hocam bir şeyler kaydedelim falan. etrafında dolanıyorum. Böyle. Yani Emin Hoca'nın çevresinde oluşan bir... Koro ailemiz oluştu. Biz koroya gittik orada arkadaşlar edindik ve böyle neredeyse işte 30-40 kişilik bir ailemiz var şu an. Ve bu iklimin aslında en önemli kurulmasının hani ilk bu ateşi yakan teşekkür, Emin Hoca teşekkür. oldu. Emin Hoca. E tabi Ruhusu'nun e, bu koronun onun mirasının altında biz toplanmış olduk. Evet. Ve hala da oradaki dostluklarımız devam ediyor. devam ediyor. Bir araya geliyoruz. Mesela şimdi belki bir kısa bir şey dinletebiliriz. Dinletelim. E, arada biz toplaşıyoruz. Korodan eski korist arkadaşlar. E, i̇lk böyle bir arkadaşımızın düğününe gitmiştik koro olarak. Derya. Derya'nın. Derya Aksis'in Derya Derya Derya düğününe gitmiştik. E, orada biz buna bir isim verdik. Orada şey yaptık aslında. Gittik. Söyle, çaldık. Söyledik. Düğünü biz şey yaptık. Oraya, Anladım. Müzikal kısmını hı. biz yürüttük. Hı. Biz Derya'nın mürüvveti Korosol Ha Güzel. Öyle başladı. Mürü, sonra, mürüvvet korosuna dönüştü. Aynen sonra <gülüyor> mürüvvet korosuna dönüştü. Şimdi arada bir işte böyle e, toplaşıyoruz. E, bir, bir küçük örnek dinleyelim mi? O tabii toplan, tabii. Dinleyelim. Tabii şimdi dinleyenler videoyu göremiyorlar ama, ama videoda metrekareye üç kişi falan düşüyor. Şimdi böyle, bu, bu şu anda bul, şu an bulunduğumuz, bulunduğumuz yerde Tamam yaklaşık burası da işte 15 metrekare falan olsa hı hı. yani 33 34 kişi falan 2,5 kişi falan düşüyor aşağı yukarı. Çocuklar uyuyor bir tarafta. Tabii. Mi? Bir de şey mobilyaları da çıkarırsak daha şey evet. muhtemelen 3'ü geçer yani metrekareye düşen insan sayısı. Ne dinleyeceğiz? Bu dünya bir pencere dinleyelim. Tamam. Dinliyoruz. I'm Rusundan bir Karadeniz türküsü e, dinledik. Bu Dünya Bir Pencere. Emin Hoca ile de birlikte kayıtlar yapmıştınız. Bir örnekte oradan dinleyelim mi e, Ruşen? Tabii olur. Me memnuniyetle. Ne dinleyeceğiz? E, Eli Karanfilli Gelin. Yöre? E, yöresi sanıyorum Kayseri yöresi. Kayseri yöresinden bir türkü. Evet, Kaydı nerede yaptınız? E, Kaydı evet Trakya'da yaptık. Emin Hocanın, bahçesinde. Emin Hoca'nın bahçesinde yaptık. Böyle bol çiçekli bir e, videosu var. Tamam. O zaman e, dinliyoruz. Tabii. Dinleyelim. İlk güvercin olsa Çadırın borucuna konsa Çırpınıp yanına gelse hüdeste gül yarim ah elekar seni geri Ve Ruşen Acet birlikte bir Kayseri türküsünü yorumladılar. Adnan Türk gözlerine alınan bir türkü. Karanfilli gelin. Selim ve Kerim da birlikte çalışmalar yaptığını söylediler misin biraz çalışmalarınıza? Tabii. Kerim abilerle biz 2013 yılından beri tanışıyoruz. Evet. Ve çok evet. yani çok keyifle müzik yaptık beraber. Hı -hı. E, kayıtlar yaptık çok büyük bir heyecandı benim için yani onları da tanımak hı hı. E, ve böyle şey İstanbul'a ilk geldiğimde İstanbul'da kalmam için bir neden e, ol, diye ol. sorguladığımda yani Kerim Selim abilerle müzik yapıyorum ya falan diyordum öyle hı. o kadar benim için değerli. E, Kerim Selim abilerin çok böyle kayıt teknolojilerine karşı çok büyük bir merakı var ve biz ben ilk kayıtlarımı onlarla yaptım yani ilk ev kayıtlarını küçük bir albümcük yaptık hatta ilk 2013'te falan. Peki ortak yaptığınız bir e, eser var mı? Dinleyelim mi? Tabii tabii. Ya çok aslında çok geçen var. sene yakınlarda kaydettiğimiz bir eser var. Onu çalabiliriz. Tamam. E, şimdi bu eseri de evde kaydettik. Tamam. E, Derya Akşüsü seslendiriyor. Bahar Gelende. Tamam. Dinliyoruz. Tak, tak, 3, 4 Bahar gelen demende biterem göçemende Ben baharın kızıyam kızıyam. Köyne kırmızıyam kırmızıyam. Kırmızı ben baharın kızıyam kızıyam. Köyne kırmızıyam kırmızıyam. Kırmızı Uçma yok kanatım kızıl harekdir adım Çalı düzü bezeren elden ele kesen. Gezerim ay gezerim uçmaya kanatım gibi adım çeliği düzüp beserim eller ele gezerim, ay gezerim anahtar. Kanağıtın... 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün konuğum müzisyen, çalgı yapımcısı ve ses mühendisi sevgili arkadaşım Ruşencan Acet. Ya bu arada deneysel işler de yapıyorsun. Örneğin bir testere sanatçısıyla yaptığın ortak bir iş var. Ya bir şey ya bu benim için de çok enteresan bir tecrübe oldu. Hatay'dan bir arkadaşım Yeliz Bulgurcu böyle yani internet üzerinden tanıştık aslında. Pandemi döneminde ikimiz bir düet yaptık. Kemal'e testere düet, düeti. Böyle evet. Orada işte video kayıt tamam. yaptı. Ben burada yaptım falan. Sonra birleştirdik. Böyle enteresan bir şey oldu. Ee, yine Mesut Cemil'in bestesi Kanatları Gümüş e, seslendirmeye çalıştık. Ee, belki dinleyebiliriz onu. Evet. Tamam, dinliyoruz. Mühendislik eğitimi aldın ama tabii şimdi müzik hayatının büyük bir kısmını kapsıyor. Bu arada bir de müzisyenlerin işini kolaylaştıracak bir üretim yaptın. değil mi? Biraz sözler misin? Meşk nedir? Yani neler getiriyor müzisyenlere? Meşk bizim geleneksel müzik için üretmeye çalıştığımız bir yazılım aracı, bir mobil uygulama. Bizim aslında bu bir ekibimiz var. Kolektif bir proje. Meşke, Meşke TÜBİTAK, ekibi, evet, TÜBİTAK desteğiyle, desteğiyle başladık. Var. Şu anda yine ikinci aşamasında TÜBİTAK'tan bir destek alıyoruz. İlk başta bir girişimcilik desteği almıştık. Hı -hı. Sonra o böyle ARGE desteği olarak devam etti. Ee, bir Meshk TÜN diye bir uygulama yayınladık. Bu, bu hem işte bağlamada çalışıyor hem gitarda çalışıyor. Batı'dan doğuya birçok çalgıya hitap eden bir akort aleti geliştirdik. İçerisinde hem makam müziği hem de Batı müziğinin aletlerini... ...mutlu edecek özellikler var. Bizi de mutlu ediyor böyle bir şey ortaya çıktığı için. E, yaklaşık 5 senedir bunun üzerine çalışıyoruz. Şimdi... E, ...umuyorum yani... ...önümüzdeki sene meşkin ...esas eğitim versiyonunu yayınlayacağız. E, bu da... ...geleneksel müzik eğitiminde kullanılabilecek... ...bir interaktif araç olacak. Hı hı. Bir oyun gibi. Hı hı. Şu anda... ...öğrenmeye e, Kullanılabiliyor değil mi? Yani telefonlarına ben, indirip insanlar... Tabii, ...ücretsiz. Tabi ücretsiz olarak kullanabilirler. Meşik yazdıkları zaman... Ya meşk zaten bizim geleneksel müziğimizin bir sembolü yani geleneksel müziğin eğitimi Eğitim tarzı. eğitimi meşkle Tabii. olabiliyor ancak hı hı hı hı. oradan yola çıktık işte meşk için teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz. Sper. Genç bir müzisyensin ee, ve fakat yurt dışında da birçok kez bulundun konserlerde vesaire biraz söz eder misin hatta en son bu Berlin'de bir performans yaptın geçtiğimiz ay değil mi? Ee, söz eder misin? Nasıl bir anda köyden indim şehire gibi <gülüyor> mi oldu? Yani Manisa'dan New York'a. Yani şey oldu. Arasında. Benim ilk yurt çıkış tecrübem. ilk uçağa binmem aslında Ege Üniversitesi'nde koroyla. İlk Zeynel Demir Hoca'nın korosuyla işte Kıbrıs'a yarışmaya gitmişti. İlk yani müzik hmm. sayesinde e, ayağımı yerden kesmiş hmm. oldum. E, sonrasında abi e, bir sene kadar e, Amerika'da kaldım. Üniversiteye bitirdikten sonra orada baya böyle Değişik yerlerde e, müzisyen arkadaşlar edindim, onlarla müzik hmm. yapma şansı buldum. E, tabii yani onun dışında böyle ufak festivaller gid, festivaller olmuştu. Hmm. E, yakın zaman önce bir, bir Almanya'dan başlayarak böyle Hollanda, Fransa gibi bir küçük bir turne e, yaptım. E, orada da tabii en çok aslında Berlin'de kaldım. O da hmm. e, çok güzel müzisyen arkadaşlarım var. E, onlarla beraber performanslar yaptık. İşte aslında üç farklı proje diyebilirim. Hmm. İşte ilki ee, çok e, tabi burada şimdi hemen isimlerini söyleyeyim hızlıca Ufuk Elik ve hmm. Nurçin ile beraber e, Berlin'in birçok etnik unsurunu birleştiren Bavul Cafe'de hmm. oldu. Hmm. Bavul aslında Türkiye'den göçmüş insanların kurduğu bir kültür merkezi, merkezi. gibi çalışıyor. Hmm. E, Sağolsun e, oranın da kurucusu e, Cemil abi bizi e, davet etti. E, orada sahne aldık. Bir örnek dinletebilir miyiz? Tabi tabi dinletebiliriz. Aslında oradan e, Oradan yol açan başka bir konserden küçük bir şey Olur, dinleyebiliriz. E, bu örnekte biz bir kilisede de çalışıyoruz hmm, hmm, yine hmm. Ufuk ve Nurşin beraber. Tamam. E, böyle bir dayanışma konseriydi bizde biraz Türk müziği çaldık orada. Ne dinleyeceğiz? E, ne dinleyeceğiz? Grubun adı neydi? Onu da söyle. Grubumuzun adı yok. Üç, üçlü olarak birlik vermedik. Berlin Trio diyebiliriz belki. Yani tamam, şey Sper. böyle bir evet. özel bir ritmi evet. koymadık evet. grubumuza. Girdim yarın bahçesine. bahçesine. Yine bir Azeri Kas. Yine Azeri, evet. Bir Azeri bahçe. çok sevdiğimiz bir bahçe. Hem Reşit Behbudov'dan hem Talip Ösken'den. Talip, evet, Talip öğrendiğimiz bir paça. Dinlersiniz. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün konuğum müzisyen, çalgı yapımcısı ve ses mühendisi sevgili arkadaşım Ruşan Can Acet. Berlin'de sen bir e, grupla daha çalıştın değil mi bu gidişinde? Biraz sözler misin o gruptan de? Yine e, daha önce başka bir müzik grubunda tanışmış olduğumuz e, iki tane arkadaşımla bir üçlü bir çalışma yaptık. Bu biraz daha gelenekselin dışında, biraz daha deneysel bir hmm. çalışma oldu. Böyle enteresan da bir ismimiz var. E, Bowes, Noise and Roses. Nedir açılım Türkçesi? <gülüyor> e, bu yaylar. Biz tamam. Kabak Yaman'a ve Çello var. Çello. E, oldukça gürültü yapıyoruz. Oradan Noise'u geliyor. Tamam. İlk konserimizi Hıdrellez'de yaptık. Onun e, içinde güller. güller. oradan geliyor. Güller de oradan geliyor. Böyle bir deneysel bir çalışma. Biraz hırınlı gırınlı. Tamam. Böyle farklı bir konsept. İçerisinde yine Anadolu ezgileri de var. Tamam. Böyle. dinliyoruz. Böyle bir şeyler. Thank mm -hmm. you. E, Ruşen sen genelde halk türküleri yorumluyorsun ama beste yapıyor musun? Ya açıkçası hücman Tabi ya bu tabii ki çok özel bir alan. Bestecilik alanı. E, ve benim buna böyle bir çok istediğim bir şey. Çok heveslendiğim bir şey ama öyle bir odamda ya da bir şeyler olmadı. Ama e, bir denemelerim oldu çok küçük denemeler. Bunlar da tabii biraz okul vasıtasıyla Ben işte İtümiyam'da bir, bir süre doktora yaptım. E, bitiremedim henüz ama. Orada işte orkestrasyon dersinde bize böyle ödevler vermişlerdi. Ben de küçük bir şey esteledim. Bir üç, üçlü yine. E, Klarnet'te Miray Eslek var. E, Flüt'te Filiz Karapınar var. Çello'da e, Zeynep Ayşe Atıpoğlu var. E, ve şefimiz aynı zamanda hocamız Amy e, var. Böyle minik bir eser. Tamam. İsmi? Çobanın Rüyası. Çobanın Rüyası tamam dinliyoruz. Ruşen programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Geleceğe dair hedeflerin nedir müzikte ve çalgı yapımında? Yani öğrenciler yetiştirecek misin çalgı yapımı? Eğitim verecek misin? Neler yani, yani, var gelecekte? Hedeflediğin. Abi tabi bu çok büyük bir söz olur yani böyle bir şey ama bu da söyleyebileceğim şey belki şu. İştahımı kaybetmemek üzerine bir Heyecan, e, heyecanımı iştahımı, müzik alanına olan tutkumu kaybetmemek. Benim en büyük hedefim bu olabilir. Hı -hı. E, On dışında da yani çok mutlu olurum. Birileri e, öğretmekte miyim de yani şey gibi. Birilerine sürtünmek Çikir diyeyim alışıyor. yani. Birileriyle küçük dokunmalar, birbirimize de, bu zaten böyle bir şey yani. Herkes birbirine bir şeyler e, verebilir yani bir katkı, bir bir paylaşım durumu. Tabii ki çok mutlu olacağım bir şey ama. Bilmiyorum bir hoş seda çıkarabilirsek Çok güzel. E, ne güzel olur. Bir de şey yani usta işi keman, kemaneler yapıyorsun. Yani bu konuya ilgi duyan insanlar sana nasıl ulaşabilirler? Ya Senden tabii. bir kemane isteyecektir. Bir müzisyen yani, problem değil mi? Yani sonra. tabii bana yazabilirler. Hmm. Instagram'dan bir ile ilgili sorularını, önerilerine açığım. Yani onun dışında tabii ki kemane yapmamı isterlerse de tabii ki ulaşabilirler. Zaten ben açıkçası... Sohbet muhabbet etmeden kimseye kemare yapmıyorum. Çünkü enstrümanla çok ciddi bir muhabbetimiz var arada. O muhabbetin de karşı tarafa geçmesi için bir, bir tanıtmamız evet. lazım. Mutlaka. Ondan sonra tabii ki yani ben zaten kendi enstrümanlarımı hiç ayırmıyorum. Yani kendi yaptığım enstrümanı böyle arkadaşlarımıza dağıttığımız için şey oluyor. Elimde bazen enstrümanım kalmıyor. Mesela. Öyle, öyle bir durum oluyor. Eyvallah. Ve eski bir enstrümanı tellerini değiştiriyorum falan kullanıyorum. Öyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi son olarak ne demek istersin? Yani son olarak belki işte bu geleneğe hizmet etmiş tüm ustalara, tüm ustalarıma, tüm hocalarıma, bize bir nota, bir, bir ses öğretmiş tüm dostlarımıza selam gönderirim. Onlara teşekkür ederim. Son sözüm bu olabilir. Açık Radyo dinleyicilerine de çok selamlarımı iletiyorum. Programı neyle kapatalım Ruşen? Ee, finalde istersen Ercüment abi bizim yörelerden tamam. böyle tekelleri zıplatalım, zortlatalım. Tamam mı? Böyle bir gurbet, gurbet hissiyatıyla biraz hüzünlenip sonra belki coşarız. Yani öyle bir şeyler yapabiliriz. Kemane çalayım size o zaman. Kabamla e, bir şeyler çalayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. ya. Yani benim için çok büyük bir mutluluk ya burada bir olmak. Kırmadım olmak. Babil'den sonra konuk oldum. Devam edelim yine e, muhabbetleri. Evet, Bundan evet. sonraki yıllarda da, aylarda da. Evet. Çok sağ sağol. Demek ben çok <gülüyor> teşekkür ederim Esas. Keyifle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bugün Babil'den sonra da e, müzisyen, çalgı yapımcısı, e, müzik emekçisi, sevgili arkadaşım Ruşen Can Acet ile muhabbet ettik. Onun repertuvarından seçtiğimiz müzikleri dinledik. Bu hafta 17 Ağustos'ta 2020'de kurduğumuz Türkiye'nin ilk ve tek akordeon derneği Akorder, üçüncü kez İstanbul Ataşehir'de Uluslararası Akordeon Festivali düzenliyor. Festival 20 Ağustos akşamına kadar devam edecek. İstanbullu akordeon severleri festival konserlerine davet ediyoruz. Konserlere giriş ücretsiz. Festival programına akorderin web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 22 Ağustos'ta İstanbul'da bir festival daha başlayacak. Daha önce iki kez Babil'den sonra da konuk ettiğim kromas Korusu kurucu şefi sevgili Başak Doğan'ın kurduğu ve Geçen yıl çalışmalarına başlayan Vokal Akademi bu yıl ilk kez uluslararası bir vokal festivaline ev sahipliği yapacak. 22 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Ağustos'ta sona erecek olan festival boyunca İstanbul'un konser salonları, parkları... Koroların performansıyla şenlenecek. Festival programına Vokal Akademi'nin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Tepaz artesi Babil'den sonra da ben de bu festivali sizlere bütün detaylarıyla anlatacağım. Babil'den sonranın tüm kayıtlarına programın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Babil'den sonrayı Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Programı Ruşen Can Acet'in kabak kemanesiyle yorumladığı teke yöresi halk ezgileriyle kapatıyoruz. Haftaya pazartesi 95.0 açık radyoda. Bavi'den sonra da yeniden buluşmayı umuyorum. Yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisco'ya da çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.